İslam'ın binası kaç temeli? Soruyor öpünüze beş. Savunur salatı, hac, zekat, kelime-i şadet. Yani namaz, oruç, zekat, hac, bir de kelime-i Bu İslam'ın temelleri bunlar. İslam nedir? İslam nedir? O İslam'ı oturtacağız, Temelleri kurduk. İslam nedir? İslam, Allah'a teslimiyettir. Allah'a bilmedir. Allah'a sevmedir. Allah Allah. için her şeyini fedaya hazır olmaktır. Nasıl İbrahim'i oğlu İsmail'i bir sanatına yatırdı? Allah için... Evlatı sever mi be? Sen kedisin de senaz. Hiç gözün kırpadı böyle. Aldı yere daldırdı. Bitti. Allah öder Dedi Dediyi ayın keşke kalamadı. Üfüne zerek yallah. Kurum bayramında hikaye dinleme bunu sen. Aslı bu. Bir baba Allah'ın emrinde evladına karşı İbrahim gibi olacak. Bir evlat Allah'ın emrinde İsmail gibi boyatışlı olacak. Boynunu verdi. Aman babacı öyle de miye bağlama dedi. Niye? he? Derler ki İsmail razı olmadı. asi ol diyecekler dedi. Ben sana mutayım dedi. Babana resim olacaksın. Yani sülk babana değil, yol babanda var senin. Sülk adamı âlâ-yı alır, ester-i getirir. Yol babası adamı ester-i alır, âlâ-yı illiğine götürür.